Dinde zorlama yok diyorlar ama namaz kılması için bir Müslüman'ı zorlamak günah mıdır demişler hocam. La din. Dinde zorlama yok. Bunun anlamı şudur. Bir insana herhangi bir din yani İslam'ı zorla kabul ettiremezsiniz. Bunun anlamı budur. Ama bir insan Müslüman olduktan sonra siz ona... Tebliğde bulunabilirsiniz. Bu da bir zorlama değildir. Evet. Yani namaz farzdır, namazın ehemmiyeti budur. Efendim e, namaz kılmazsanız şayet ahirette bunun şöyle bir sorumluluğu vardır, mesuliyeti vardır. E, efendim e, başınıza dünyada sıkıntılar gelebilir, ahirette daha büyük sıkıntılar gelebilir. Böyle bu şekilde e, telkin yapılabilir. Bunlar da e, bir baskı sayılmaz. Dolayısıyla böyle tebliğ edilmeye devam edilmeli kişiye. Fakat bir insana zorla namaz kıldırmak zaten o namaz sayılmaz. Yani bir çocuğa zorla başında bekleyerek namaz kıl demek o zaten bir namaz sayılmaz. Ve de böyle namazdan da nefret ettirmemek lazım. Yani bizim işimiz nedir? Tebliğdir. Bülü çağına kadar zaten tebliğdir. E, kılmadığı zaman sorumlu olmaz. Bülü erdiği zaman biz tebliğimizi zaten yapmışızdır. Dolayısıyla bülü eren kendisi sorumludur. Biz tebliğimizi yapmaya devam ederiz. Ama e, ona baskı yaptığımız zaman veya şiddet uyguladığımız zaman veya onu cezalandırdığımız zaman doğru bir şey yapmış olmayız.